Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm için kanıyor. İyi misin İyi misin? İyi misin? İyi misin? Ey ensar cemaati yetişin. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, Ey muhacir cemaati siz de benim imdadıma yetişin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <shower> sakin ol. Başı kanayan <gülüyor> gence ne oldu? Diğeri onu bu hale getirmiş. İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı. Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk.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 Münafık Abdullah bin Übey'in söyledikleri Müslümanlar arasında yayılmış, herkes Ensar ile Muhacir arasındaki gerginliği konuşur olmuştu. Abdullah bin Übey'in samimi bir Müslüman olduğuna inananlar duyduklarına ihtimal vermiyor, onun daha önceden yaptığı iki yüzlülükleri bilenlerse bir fitne oluşmasın diye azami titizlik gösteriyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr,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 Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı Babasının söylediği şeyleri duyunca Peygamberimize gelerek şöyle dedi Ya Resulallah Babamı söylediği şeyler yüzünden Onu cezalandırmaya karar verirsen Bunu bana emret ben onun başını keser sana getiririm. Vallahi Hazreci oğulları babasına benden daha hayırlı ve saygılı bir evlat olmadığını bilirler. Korkarın ki öldürmeyi benden başkasına emredersen nefsim babamın katilini görmeye dayanamaz. Bir Müslümana karşı kin tutarak cehenneme girmeyi istemem. Peygamberimiz, hayır ona yumuşak davranacağız. Aramızda yaşadıkça da iyi arkadaşlık yapacağız diye cevap verdi. Abdullah babasının yaptıklarını bir türlü içine sindiremiyordu. Ölüm emri verilseydi hiç tereddüt etmeden bunu yapacaktı. Ama Resulullah'ın isteği bu değildi. O da babasının yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bir gün babasının arkasından gitti ve atıyla önünü kesti. Ne oluyor Abdullah? Hayvanı niye korkuttun? Atından in baba. Seninle konuşacağız.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 Neler söylüyorsun sen? İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu itiraf etmeyecek olursan dediğimi yapacağım. Yazıklar olsun sana. Babanı mı öldüreceksin? Tereddüt bile etmem. Nerede kaldı akrabalık bağları? Ki istediğini yapacağım. Ben şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve Müminlere aittir. Abdullah... Resulullah'ın sana selamı var Ve aleyküm selam Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor Ve babanın yolunu açmanı istiyor Emri bağışım üstüne Geçebilirsin Zeyt nerede? Ona bir müjdem var Ne oldu Ömer?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 ''Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi alehlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar.''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 Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor. Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir. Bu ayetler nazil olduğunda arkadaşları Abdullah İbni Übey'e gelerek şöyle dediler. Abdullah, senin hakkında çok şiddetli ayetlerindir. Resulullah'a git de senin için bağışlanma dilesin. Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımdan zekat vermemi emrettiniz, zekat verdim. Muhammed'e secde etmekten başka yapacağım bir şey kalmadı. Abdullah bin Übey bundan sonra bir hadise çıkardığı zaman en yakınındakiler onu azarlayıp kınıyorlardı. Peygamberimiz durumu fark ettiğinde Hazreti Ömer'e Gördün mü Ömer? ''Eğer onu öldür dediğin gün öldürmüş olsaydım, yer yerinden oynardı.'' dedi. Hazreti Ömer de şöyle cevap verdi. ''Vallahi Allah Resulü'nün kararları ve yaptığı işler her zaman benimkinden hayırlıdır.'' Saat bin Bekir kabilesi İslamiyet hakkında bazı bilgiler edinmiş... Bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere de bir elçiyi Medine'ye göndermişlerdi. Dımam bin Sâlebe, Resulullah'la görüşecek ve yeni dinin ne olduğunu öğrenecekti. Dımam, Peygamber Mescidi'nin önüne gelince devesinden indi. Hayvanını bağladı ve içeri girdi. Dımam, güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Ağır ağır ilerleyerek mescidin ortasında durdu. Merhaba. Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir? Aradığın kişi şurada oturuyor bak Kalabalığın tam ortasında Merhaba Abdülmuttalib'in torunu Muhammed sen misin? Peygamberimiz evet seni dinliyorum dedi Sana bazı şeyler soracağım Yalnız sorarken kaba davranırsam incinmeyesin Peygamberimiz incinmem dilediğini sor dedi Ey Muhammed! Senin Allah'ın peygamberi olduğunu söyleniyor. Ne dersin? Peygamberimiz doğru, öyledir dedi. Gökleri kim yarattı? Efendimiz Allah dedi. Yerleri kim yarattı? Efendimiz yine Allah dedi. Şu dağları diken ve onlarda yaşayan canlıları yaratan kimdir? Peygamberimiz Allah dedi. O zaman gökleri yaratan, Yeri yaratan ve şu dağları sağlam diken Senin ve senden öncekilerin ilahı adına bana cevap vermeni istiyorum Seni bize Allah mı gönderdi? Allah Resulü evet dedi Peki gündüzün bir kısmında ve gecede toplam beş defa namaz kılmamız gerektiği doğru mudur? Peygamberimiz evet dedi Seni senden öncekileri ve sonrakileri yaratan Allah adına soruyorum bu beş vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti? Resulullah evet dedi. Mallarımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiği doğru mudur? Peygamberimiz doğrudur dedi. Yine Allah'ın adını ant vererek soruyorum. Zekat ve sadaka dediğin şeyi zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı sana Allah mı emretti? Peygamberimiz evet dedi. Peki bu dinin yasakları nelerdir? Peygamberimiz dımama haramlardan bahsetti. Bu saydıkların zaten bizim uzak durduğumuz şeylerdendir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben bu farzları yerine getireceğim. Yasaklarından da uzak duracağım. Kavmin de sana iman edecektir. Ben onların adına elçi olarak geldim. Dımam mescitten çıkınca peygamberimiz onun için sözüne sadık olursa cennete girer dedi. Sorularını duyanlar da onun hitabının güzelliğinden etkilenmişlerdi. Hazreti Ömer onun için şöyle dedi. Ben bu adamdan daha güzel, daha özlü soru soran kimseyle karşılaşmamıştım. Dımam'ın kabilesi İslamiyet'i kabul ederek asabı ı kiram arasındaki yerlerini aldılar. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.